Gezegenin Geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Öze ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş Gezegenin Geleceği programınız. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Ayvalık ve Dikili ilçelerini etkileyen fırtına, Türkiye'de görülen aşırı hava olaylarına bir yenisini daha ekledi. Saatte 80 km hıza erişen fırtına onlarca teknenin batmasına ve birçok yapıda hasara neden oldu. Can kaybı olmaması nedeniyle ucuz atlatılan fırtına ve yağış bir kez daha mevcut altyapının iklim krizi şiddetlenen aşırı hava olaylarının etkilerini göğüslemekte geri kaldığını gösterdi. Türkiye'de görülen aşırı hava olaylarının sayısı 10 yılda 2 katına çıktı. Bilimsel çalışmalar, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan iklim acil durumunun bir sonucu olarak aşırı hava olaylarının sayısı, sıklığı ve şiddetinde artış görüleceği konusunda bizleri uzun zamandır uyarıyor. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, Türkiye'de görülen aşırı hava olaylarının sayısının her yıl arttığını dikkat çekerek iklim krizini durdurmak ve yavaşlatmakta geciktiğimiz her yıl sorunu büyütüyor, diyor. Gürbüz yaptığı açıklamada şöyle dedi. Her aşırı hava olayının kaynağı iklim krizi olmasa da iklim krizinin bu yolla hava olaylarının sıklığını, şiddetini ve sayısını arttırdığını biliyoruz. Daha önceki fırtınalara dayanan Çatılarımız artık dayanmıyor. Kentlerde görmeye alışmadığımız dolu felaketleriyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Hortumlar kıyılara ve iç bölgelere yaklaşmaya başladı. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Ve altyapı açısından iklim krizine hazırlık yapmayan kentlerde can ve mal kaybının daha büyük olması ne yazık ki kaçınılmaz. Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylamaktan sokaklardaki tabelaları değiştirmeye kadar siyaseten uygulamaya her alanda gerekeni yapmazsa Bugün Ege'de gördüğümüz felaketin bir benzerini yarın bir başka bölgede daha göreceğiz diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü 45 yaban keçisinin öldürülmesi için ihale açacağını duyurdu. Bu duruma tepki gösteren hayvanseverler ihalenin iptal edilmesini istedi ve Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Yaban keçilerinin öldürülmesi için 4 Haziran 2021 günü Burdur'da bulunan 6. Bölge Müdürlük Toplantı Salonu'nda ihale yapacağı duyuruldu. Sportif balıkçı Eren Arslan, Kırıkkale Kızılırmak'ta 1 kilometre uzunluğundaki Hayalet Ağın neden olduğu hayvan katliamını ortaya çıkardı. Arslan Ağın sadece kendilerini çektiği kısmında yaklaşık 100-200 adet balık ve 15 ördeğin öldüğünü kaydetti. Eren Arslan Kızılırmak'ta halk arasında hayalet ağı olarak bilinen Misina'dan yapılan ağı fark etti. Kendi imkanlarıyla ağın bir kısmını toplayabilen Arslan ve arkadaşları 15 ördek ve yüzlerce balık sürüsüyle karşılaştı. Arslan'ın daha sonra durumu jandarma il ve il tarım orman müdürlüğüne bildirmesiyle bölgeye ekip geldi. 1 kilometre uzunluğundaki bu ağı topladı. Ağa takılan çok sayıda balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü gözlendi. Eren Arsan, botla açıldığımızda suda ağ olduğunu tespit ettik. Yaklaştığımızda gördüğümüz manzara korkunçtu. Ağın içerisinde yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek telef olmuştu. Bunlar çok kötü duruma gelmişti. Üzerlerinde bakteri yürüyemiş ve çürümüşlerdi. Toplu bir katliam olmuş dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Geri dönüşüm sektöründe çıkan yangınlara dikkat çekti. Bu yangınların bir bertaraf yöntemi olarak bilinçli çıkarıldığını belirtti. Geri dönüşüm tesislerinde ve depolarında meydana gelen yangınların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve soruşturulması gerektiğinin altını çizen CHP'li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na şüpheli yangınlarla ilgili sorular yöneltti. Etilen polimer ithalatının yasaklanması kararını devletin denetleyemediğini yasaklama yoluna gitti diye yorumlayan Murat Bakan, Avrupa'nın çöp sömürgesi haline geldik dedi. CHP'li Murat Bakan'ın değerlendirmesi şu şekilde. Geri dönüştürülemeyen, kalitesiz, kirli ve karışık plastiğin dönüştürülebilir beyanıyla işlenmesi kolay plastik katmanlarının arkasına saklanmasına karşın işletilmesi gereken kontrol ve denetim mekanizmaları işletilmiyor. Bakanlık ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar atık ithalatı ve işlenmesiyle ilgili olarak üzerlerine düşen görevi ile yerine getirmiyor. Türkiye'ye gönderilen plastiklerin çoğunun işlenmeyip tarım alanlarına döküldüğü, nehir kenarlarına istiflendiği, toprağa gömüldüğü ve hatta yakıldığı vahşiliğine şahit oluyoruz. İthal edilecek plastik maddeleri yasaklamakla çözümü üretemezsiniz. Evet etilen polimer ithalatının yasaklanması doğru bir karar ancak yetmez çöp ithalatı tamamen yasaklanmalı diye konuştu. Avustralya'da çocuklar iklim grevine çıkıyor. Avustralya'da hükümet iklim değişikliğine karşı herhangi bir somut politikası olmaması üzerine örgütlenen çocuklar ve gençler okula gitmeyerek eylem düzenleyecek. Yaklaşık 50 bin civarı öğrencinin eyleme katılması bekleniyor. Avustralya'da Başbakan Scott Morrison ve hükümeti iklim değişikliğine yönelik ciddi bir politika üretmemekte suçlanıyor. Özellikle karbon emisyonuna yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemesi, sıcak hava dalgası ve hava kirliliği ülkede iklim krizinin en önemli sonuçlarından. Hükümetin yeni bir kömür madeni açma kararı da tepkileri neden olmuştu. Hükümetin duyarsızlığına karşı eyleme geçen gençler ve çocuklar geleceklerini güvence altına almak için harekete geçtiklerini söylüyor. Avustralyalı çocuklar ve gençler ülkede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankul. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil